Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsi kabaran, taşan insana hangi vadide olması gerektiğini hatırlattı. Aşağıya in dedi, in ki kabre inişin kolay, kabre inişin rahat olsun. Durması gereken yeri ona hatırlattı. Rabbine karşı, insanlara karşı, hakikate, mazluma karşı, konumu, tavrı nasıl olacak? Sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzü insanlığına bunu öğretti, bunları hatırlattı. Mütevazi olmaya çağırdı. El-İstislamu lil-hakk-i ve fil hukmi. Hakikate, bütün varlığınızla, aklınız, kalbiniz dahil, bütün hasselerinizle teslim olacaksınız. Ve Allah'a, onun hükümlerine itirazı bütünüyle terk edecek. İşte o zaman Müslüman tevazu makamlarında yükselecek. Tevazu makamı ki ilk o hal, o yürüyüş, manevi oluş seferberliği, inkiyad ile başlar, teslim olacak Allah Azze ve Celle'ye. Onun talimatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarını duyduğu zaman, Sahabe kiram efendilerimiz gibi onlar evlerinde sudan daha fazla içki tüketiyorlardı. Ama ne zaman içkinin kesin bir şekilde yasaklandığını fehel entum muntahun ayet kelimesiyle öğrendiklerinde evlerindeki içki küplerini aldılar, kapıya geldiler, döktüler. İnteheyna ya Rabb dediler. Vazgeçtik Allah'ım. Medine sokakları bir anda işkiseli haline geldi. Artık ondan sonra Müslümanların yaşadığı ne bir şehre, ne bir mahalleye, ne bir eve işki girdi. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُمْ Tevazu, Allah Azze ve Celle'nin buyruklarına inkıyat halinde olmak, emri, talimatı duyduğunuz yerde teslim olacaksınız. Tevazunun ikinci makamı ise... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir buyruğuna muhatap oldunuz, bir talimatına muhatap oldunuz. Onu size anlatıyorlar, onu size hatırlatıyorlar. O an modern dünyanın kriterlerine, çağdaş dünyaya Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın talimatını uyduramıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki, فَسْأَلُوا اَهْرَ zikrin كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz yerde ehli zikre soracaksınız. Mutlaka bu hadisin Peygamber Ali Aleyhisselatu vesselamdan sahih senetle gelen bu buyruğun benim anlayamadığım boyutları var. Onları ulema, alimler onlar bize izah edecekler. Çünkü siz şuna inanıyorsunuz. Ve kemmin aibin kavlen sahihan ve aftehu min el fehmi Öyle insanlar var ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini ya da bir hak kelamı onlar ayıplıyorlar, eksik görüyorlar. Hakikatte problem onların algılarında, onların zihin dünyalarında tıpkı ağzının tadı bozulan birisinin kusuru şekerde araması gibi artık bu şeker tad vermiyor demesi gibi kardeşlerim Tevazunun bir diğer makamı ise etrafınızdaki insanlar, alimler, arifler, hatta çocuklar, hatta kadınlar, onlar da, onların da bildikleri, onların da ifadelerinde hikmet o vardır, bunu arayacaksınız. Gerektiği zaman hikmeti çocukta bile bulsanız, ondan alacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyalar görür. لَكَزْ صَدَكَ اللّٰهُ Rüya, Kabe-i Muazzama'nın etrafında ashabıyla beraber döndüğünü, taaf ettiğini mananın madde tecelli remzinde ashab-ı kiramla beraber olduğunu görür fakat Hudeybiye'ye kadar gelir Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a Mekke-i Mükerreme'ye girmesine Kabe'yi i etmesine müsaade etmezler ağır bir anlaşma metli imzalanır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah olarak anlaşma metline adının yazılmasına Mekke delegasyonu itiraz eder. Müsaade etmezler sahabe-i kiram efendilerimiz de ''Ya Resulallah nasıl bu kadar ağır bir metni biz imzalıyoruz, neden geriye dönüyoruz?'' derler. Hz. Ömer Efendimiz de ashab-ı kiramda bir tayakkuz hali var. Allah Resulü Aleyhisselam dönelim diyorlar. İnna fethhane aleke fethhamubina. Bunlar bizim adımızı kağıdın üzerine yazmıyorlar. Ama siz, urrahmau bi Fetih suresinde anlatıldığı gibi ümmet olursanız, birbirinize her durumda rahmeti, merhameti kuşanırsanız, göreceksiniz. Bunlar kağıdın üzerine Muhammedur Resulullah yazmıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle semaya yazıyor Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü ufuk gösteriyorlar. Dönelim diyorlar. Artık Mekke'nin kapısını Allah dönünce sizi açacak. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sahabe... Allah Resulü Aleyhisselam'ın gördüğünü göremediklerinden dolayı onlar o kabz halinden bastı haline, inbisatı haline geçemiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırına giriyor. Ummu Seleme annemizi anlatıyor. Bunlar ihramdan çıkmıyorlar diyor. Ummu Seleme radıyallahu anha bir kadın annemiz Ummu Seleme radıyallahu anha diyorlar ki ya Resulallah siz Tıraş olun, kurbanınızı kesin. Onlar sizi görünce bu halinizi size ittiba edecekler. Onlar da ihramdan çıkacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkar devesini keserler. Berberini çağırır tıraş olurlar. Efendimiz aleyhisselamın o halini gören sahabe koşarlar birbiriyle yarışırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi İhramdan çıkabilmek için sahabe yarış halindedir. Kadın var, kadın Ummu Seleme radıyallahu anh'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle yap diyor, Sevgililer sevgilisi, sen bir kadın olarak bunları nasıl bana söylersin demiyorlar. Bu haliyle çocuk, kadın, yolda, çalışan, memur, bütün bunların da daraldığınız anda... Yolunuzu açabilmek için söyleyeceği hikmetli ifadeler var. Ona işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tevazunun belki en üst makamlarından birisi. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَيَّ hatta تَوَادَعُوا o kadar tevazu sahibi olacaksınız ki hatta la yafhara ahadun ala ahadin ve la ahadun ala ahadin tevazuyu bütün hayatınıza taşıyacak hatta la yafhara ahadun ala ahadin kimse sahip olduklarından makamından rütbesinden dolayı sen ne kim oluyorsun ki bana akıl veriyor bana, benim gibi birisine hikmet dolu ifadelerin olduğunu söylüyor, böyle konuşuyorsun demeyiniz. İslam var, bundan sonra gurur yok, bundan sonra kibir yok, bundan sonra insanlara, makamlarına bakarak değer vermeye paydos buyuruyor. Zulüm yok, ihanet yok buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü, رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَكْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا اَبَرَّهُ Adam yerine koymadığınız birisi yırtık ayakkabılarıyla burunuza geliyor kapınıza geliyor sizinle konuşmak istiyor huzura kabul etmiyorsunuz git diyorsunuz seninle konuşacak vaktim yok sana ayıracak zamanım yok diyorsunuz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kovduğunuz Adam yerine koymadığınız bu adam, Allah katında belki o kadar büyük ki, ellerini kaldırsa, kainatın sahibine iltica etse, gökler onun dualarına icabet edecek. Çünkü kainatın sahibi, dualara icabet ederken, kimin makamı nerede, kimin gücü, kimin malı ne kadar, ona bakmıyor. Kalbinize, yüreğinize bakacak, adımınızı atarken, karşınızdakilere karşı her durum ve her şartta mütevazi olun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun için mütevazi olmalı. Dünyada hiçbir hal sonsuza kadar devam etmeyecek. Devamul hal minel muhal. Halinizin, zenginliğinizin, makamınızın, rütbenizin sonuna kadar olması muhal kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azba diye bir devesi var. Hiçbir deve, hiçbir at Allah Resulü aleyhisselamın azbasını geçemez. O kadar gitmede, süratle yolları kat etmede başarılı bir hayvan, bir bedevi gelir. Allah Resulü aleyhisselamın devesini geçince sahabe-i kiram efendilerimiz onların yüreklerinde bir hafakan nasıl olur da bir bedevi, üzerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı taşıyan azbay geçer derler. Sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: İnne hakkan alallahi elle yerfa'a şeyen min ed-dunya illa vada'ahu. Allah-uazze ve celle'nin mahlukata dair, yarattıklarına dair değişmez kuralı ''Zirveye çıkardığı her şeyi bir gün indirecek. Her yükselişin bir inişi var. Azba ne kadar önde olursa olsun başka bir hayvan gelecek ve onu geçecek. Siz ne kadar yukarılarda olursanız olun, malınız rütbeniz itibariyle bir gün sizi oraya çıkaran inişinize hüküm verecek. İneceksiniz yukarıdan baktıklarınız. Onlar sizin seviyenize çıkacak.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep burayı gösterdiler ashabına. Hristiyanların Meryem'in oğlunu yücelttiği gibi beni yüceltmeyiniz. Ben Allah'ın kuluyum. Kulu Abdullahi ve Resulü Allah'ın kulu Allah'ın Resulü Muhammeddin beni böyle anın böyle anlatın etrafınıza. Kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem Ellerini kaldırırlar kainatın sahibine iltica ederken Allahumme ehyini miskinen ve amitini miskinen ve hşurni fi zumratil kini yevmel kıyâme Ya Rabbi beni mütevazi olarak hayatımı devam etti. Mütevazi bir halde ruhumu al ve kıyamet günü mütevaziler, fukaralar, zavallılar, biçareler Onlarla beraber haş olmak, onlarla huzuruna gelmek istiyorum. Kardeşlerim, sallallahu aleyhi ve sellem. Tavazu dediler. Asabını inin buraya. Burada durun. Buradan bakın dünyaya. Mazluma, biçareye, yetime, dul kadına neyiniz varsa onlarla paylaşın. Paylaşmaya çağırdılar. Kur'an hakimi hayatıyla tefsir ettiler. ...bazen kendi hayatından, bazen Kur'an-ı Hakim'in ayetleriyle önceki peygamberlerin dünyasından... ...bazen de Hz. Lokman gibi hekimlerin, hakimlerin, hikmet sahibi insanların dünyasından konuştu hasabına. Hz. Lokman'la konuştu davetçilere, imamlara, mürebbilere, öğretmenlere, doktorlara, mühendislere, devleti idare edenlere... ...hasılı bütün insanlığa konuştular. Önce ya bu ne la tuşri billah... ...vahit olacaksınız. Allah Azze ve Celle'den başka otorite, güç tanımayacaksınız. La ilahe illallah derken bütün hücreleriniz, bütün zerreleriniz bu hakikate iman edecek... Sonra ya bu neye inna intakum misqal habbatin min khardalin fetakun fi sahratin aw fi samawati aw fil Allah yaptıklarınız ne kadar gizli odalarda yaparsanız yapın görüşmelerinizi anlaşma metinlerinizi ne kadar insanlardan uzak yerlerde imzalamış olsanız da onları gören bir Allah hazze ve celle var bu şuurda olacaksınız. Ardından ya buna yaqumis salata ve emr bil ve münker. Namaz kılarak kemal basamaklarında yükseleceksiniz. Her gün şu kadar defa Allahu ekber diyeceksiniz. Ya Rabbi, sen amirlerden, sen dünyanın bana yönelen bütün tekliflerinden daha büyük, daha önemli tek itibar alınacak tek emirlerine itiba edilecek güç sahibisin ya Rabbi diyeceksiniz. Ekmin salate önce olacaksınız ve amur bil son etrafınızdakileri olmaya çağıracaksınız. Doktor, öğretmen, imam, vaiz olarak sürekli kendinizi Allah'a kul olarak kabul edecek etrafınızdakileri kulluğa çağıracaksınız. Fakat çağırmak, çağırırken etrafınızda insanlar toplanacak. Talebeler hale hale olacaklar. O zaman nefsiniz bütün bunlardan pay isteyecek. Kainatın sahibi orada dur diyor. Makamın yükselince sağır hastalığına yakalan develer gibi başını çevirip de insanlara bakma. Tek yönüyle, tek tarafına bakma. Bu gurur, bu kibir halidir. İn onların dünyasına, al karşına ve kardeşin olarak bağ. Aç yüreğini sonuna kadar onlara. Walla temşifil ardı Yeryüzünde gurur kibirle yürüme. vaksid fi meshik, wakdudu min Sesini yükseltme karşındaki yanlış yapabilir, hata yapabilir. Hatalarından, yanlışlarından dolayı onları azarlama. Ve men yuslim vecahu ila llahi ve muhsinun fakat istamsaka bil Kim kardeşlerim buyuruyor Kur'an-ı Bir davetçi, bir Müslüman olarak beninden kurtulur, enesinden kurtulur. Mütevazı olursa o kendini Allah'a teslim eder. Esleme ilah harfi ceriyle kullanınca sanki bir satıcı malı müşteriye teslim ediyor. Müşteriye teslim edince artık o mal üzerinde tasarruf hakkı olmaz. Sizler de bunları yapınca ömen yuslemi vecehu ila Allah. Artık aklınızı, ruhunuzu, bütün hasellerinizi kainatın sahibine teslim ettiniz. Rabbinize sizi yaratan Allah Hazza ve Celle'ye ya Rabbi diyorsunuz. Elim, gözüm, kulağım hiçbir hasem senin buyruklarına muhalif olmayacak Allah'ım. Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadılar, yaşamaya çağırdılar. Yaşayan öğrenciler, mütevazi öğrenciler kadrosu çıkardılar ashabın arasından. Ebu Bekirleri Ömer'leri çıkardılar. Ne kadar yüceldilerse, maddi manada ne kadar yükseldilerse o kadar insanların dünyasına indiler. Ömer radıyallahu anh, o ki o yüzden varız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, o makamda olmasına rağmen mütevazi oldular, indiler. Ömer indi Allah Resulü aleyhissalamın. Bütün öğrencileri, hayatın bütün şubelerinde tevazuyu sonuna kadar kuşandılar. İbn-i Saad rivayet ediyor. Ömer radıyallahu devlet başkanı, İran'ın, İran Suriye'nin, Mısır'ın devlet başkanı. Yani o gün itibariyle en büyük siyasi güç Ömer radıyallahu efendimiz hacca gidiyor. Etrafında binlerce insan var. Mekke-i mükerremeye yaklaşıyor. Bir ovada Ömer radıyallahu Ova Ovada atından iner, Durur etrafındakilere, Ona hayretle bakanlara döner, Buyurur ki, Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer, Bir zamanlar kalın yün abalar giyer, Buralarda çobanlık yapardın Ömer, Şuralarda yalnız başına yatardın Ömer, Senden başka çölde kimseler olmadığı halde, Hattab'ın develerini güderdin Ömer. Şimdi seni oradan alıp, Rabbin nerelere götürdü Ömer? El-Mu'ti maşa e-men yaşa. Rabbin dilediğini dilediğine verir Ömer. yün nabalar giyer. Yaz güneşinde, onların içinde yanardın Ömer. Bugün seni buraya getiren, tekrar oraya döndürür Ömer radıyallahu anh. Hz. Ömer kardeşlerim bu kadar büyük mikasa sahip bir devletin başında bir cuma günü öğrencileri, ashabı onu dinliyorlar, arkadaşları onu dinliyorlar. Hz. Ömer radıyallahu anh devlet başkanı olarak minbere çıkar, hamd ile cümlelerinden sonra Ömer der, bir zamanlar amelelik yapardın, çalışırdın, ellerin çatlar evine çocuklarına ekmek götürürdün ama şimdi leysa ahadun üzerinde beşer planda kimseler yok Ömer Ömer Haldin bil Ömer der ve hutbeden iner oğlu Abdullah yanına gelir baba der ma daake ile neden böyle dedin evladım der delegeler İnsanlar, memurlar, bürokratlar yanıma geliyorlar. Bir an kendimi öyle bir noktada hissettim ki, çıkayım dedim. Ömer bir gün bu sokaklarda dolaşır, amele olarak dolaşır, bana iş veren birisi var mı diye dolaşırdı. İşte Ömer'i oradan görün, Ömer'e oradan bakın. Ömer radıyallahu an Hazreti Urve bin Zübeyir rivayet ediyor. Diyor ki bir gün, Medine sokaklarında dolaşırken Ömer radıyallahu anefendimizi gördüm. Omuzlarında su kırbaları. Devlet başkanı Ömer gidiyor radıyallahu an. Dedim ki: "La yembezi leke hâda. Uygun değil ki sen bir devlet başkanı olarak bütün protokol kurallarını ayakların altına aldın. Şimdi sırtında su kırbalarını taşıyorsun." Ömer hayret dolu bakışlar arasında, sırtında su kırbaları. Medine'de bir kadının zavallı, biçare bir kadının evine gider. Enes bin Malik rivayet ediyor. Ömer bir gün ağlayarak evinden ayrılır. Medine'de büyük bir hurma bahçesi görür. Hurma bahçesine girer Ömer radıyallahu anh. Aramızda bir duvar Duvarın arkasında ağlayan bir Ömer var. Dünyanın en büyük devlet başkanı Ömer var. Ömer ağlıyor ve diyor ki: Ya ne el Hattab. Ey Hattab'ın oğulcağı Ömer. evle aw la yu'azzibannay. Ömer diyor: Hattab'ın deve çobanı oğlu Ömer. Eğer ya Allah'tan korkarsın ya da Allah'ın narı Allah'ın cehennemi seni bekliyor Ömer. Kardeşlerim, o Ömer ne kadar büyük. Seni Ömer, Hazreti Muhammed nereden alıp, nerelere çıkardı Ömer? Modern dünyanın, modern siyasetin, standartlarını alt üst ettin Ömer. Monşellerin protokol kurallarını ayaklar altına aldın Ömer. Şimdi üniversitelerde, dolaştığım yerde... Hukukla, siyasalla, konuşmalara, toplantılara gelen gençler var Ömer. Onlar hukuk fakültelerinde, siyasallarda Eflatun'un devletini okuyorlar. Ama senin devletini onlar hayran Ömer. Onlar istiyorlar ki gün gelecek, bu dünyaya müdahil olacak. Hazreti Muhammed adına senin yolundan yürüyecek. Mazlumlar, yetimler, ezilenler adına dünyaya senin hocan Hazreti Muhammed'in değerleriyle el koyacağız Ömer diyorlar. Ya Resulallah sen ne kadar büyüksün ki çölden Ömer'leri çıkaran sen, Ebu Bekir'lerin hocası sen, Fatih'lerin en büyük zaferlerden sonra Nefsine bir pay düşmesin diye gece yarısında İstanbul'a giren Sultan Yavuzların hocası sen ya Resulallah. Ey Ömer'in, Ebu Bekir'in hocası sana binlerce salat, sana binlerce selam olsun ya Resulallah. Bütün dehlizlerden, bütün savrulmalardan sonra şimdi yüzünde senin sünnetinin nişanesi. İşte burada İslam'ın çocukları, onlar sayıları belki 300, belki 400 farklı fakültelerde, bir kentte, Ankara siyasalda, hukukta salonlara toplanıyorlar, dolduruyorlar. Diyorlar ki kerhen neflatunun devletini okuyoruz ama idealimiz, monorozamız Hazreti Muhammed'in esaslarıyla dünyayı yönetmek. Senin çocukların geliyor ya Resulallah, senin öğrencilerin geliyor, mazlumların, yetimlerin, biçarelerin hakkını korumaya, küresel aya dur demeye, bu asrın Ebu Bekirleri, Ömerleri, Mütevazi Müslümanlar geliyor ya Resulallah.